Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah ve ba'd. İman Allah azze ve celle'ye teslim olmak. Efendimiz Hazreti ve vesselam'ın bildirdiği her şeye iman etmek. Yani şu şekilde çok geniş anlamda tarif edebiliriz. Et tasdiqu bil cenani ve bil lisanı ve bil erkani dilinizde tasdik ediyorsunuz kalbinizde tasdik ediyorsunuz dilinizde ikrar ediyorsunuz sonra amel ediyorsunuz ki yani amel imana dahil değil ama böyle çok geniş anlamda tarif edenler olmuş peki Maturidi Rahimehullah imanı anlatırken ne diyor? التasdiku kubil cenân, kalbin tasdikidir. Dilin ikrarı ise Müslümanlar arasında e, Müslüman muamelesi görebilmek için önemlidir. Yoksa asıl olan kalbin tasdikidir. Peki İmam Eşari o da o çerçevede iman tarif ediyor. Fakat e, İmam Tahavi Rahimehullah ona baktığınız zaman وَالْا۪يمَانُ هُوَ الْاِقْرَارُ بِالْلِسَانِ وَالتَّاسْدِيكُ بِالْجَنَانِ İman tarif ederken lisanla ikrar, kalbiyle ile tasdiktir diyor. Yani bu ifadede iki tane rükün var. Nedir onlar? Biri kalbin tasdik etmesi, diğeri ise dilin o tasdiki ikrar etmesi. Fakat matur diye baktığımız zaman orada tek bir hüküm var. Nedir o? Kalbin tasdik etmesi. Eğer kalp tasdik ediyorsa allah Teala katında o Müslümandır peki dil ikrar edecek Müslümanlar arasında Müslüman muamelesi görebilme adına fakat Ebu Hanife Rahmihullah ondan da bu rivayet ediliyor İmam Tahavi'nin bu ibaresi yani kalbin tasdik etmesi dilinse o tasdiki ikrar etmesi. Yine Hanefilerden İmam Pezdevi var, usul fıkı var onun üzerine iki tane usulde keşf esrar var. Bir tanesi ...Abdülaziz Bukhari'nin keşfül esrarı... ...Pezdevi'nin usulü üzerine... ...Hanefi mezhebinde üç tane usulcü var... ...üç atlı var yani... ...usulde bunlar kolbaşıdır... Usulü fıkıhta kim? <gülüyor> Serasi... ...Pezdevi... ...Debusi... ...Rahimehumullah... ...Peki o Pezdevi ile... E, ...İmam e, Şemsül Eymme... E, ...Rahmetullahi Aleyhim'e... ...onlar diyorlar ki... E, Burada e, tasdik bil kalp olacak bir de dilin ikrarı ikisi de olacak. Fakat onlar aynı zamanda şunu da söylüyorlar. İmanda rükün ikiye ayrılır. Bir er ruknul zaid var, bir de er ruknul asli var. Asıl rükün var, zaid rükün var. Asıl rükün hangisidir? Kalbin tasdikidir. Zaid olan hangisidir? Dilin ikrarıdır. Onun için o asıl rükün düşerse kafir olur kişi. Ama bir ikra hali var. İşte kime yapıyorlar? Ee, Ammar'a yapıyorlar değil mi? Sümeyye'yi alıyorlar, Yasir'i alıyorlar, Ammara alıyorlar. Onları işte ölümüne, işkenceye tabi tutuyorlar. Hazreti Sümeyyi şehit ediyorlar. Ammar'ı şehit ediyorlar. Yasir radıyallahu anh dayanamıyor. Anne baba şehit olmuş o acılara. Onların söylediğini diliyle kabul ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'a geliyorlar. Ya Resulallah diyorlar. Yasir inkar etti. Yapmaz diyor Efendimiz Aleyhisselam. Sonra geliyor Yasir. Anlatıyor hali. Efendimiz buyuruyor ki fein adu فَعُودُ fe Eğer onlar işkenceye dönerlerse فَاِنْ adu, Sana yine böyle zulmederlerse sen de ruhsatla amel et. Yani zâid rükün olan dille ikrarı terk edebilirsin. Dilinle imanı ikrarı terk edebilirsin. Çünkü bu Pezdevi'nin de söylediği gibi zâid bir rükün. Yani zaman zaman ölümüne böyle ikrah olduğu zaman ikrah-ı mulci olduğunda kişi diliyle ikrarı terk edebilir ama burada ölçü nedir? Ve kalbuhu num bil iman. Kalbi imanla mutmain olacak. Kalbi imanla hem hal olacak ki bu ayet-i kerime Ammar bin Yasil'le alakalı nazil oluyor. Peki efendim şimdi o zaman metne bakalım. "Vela yakhrucu'l abdu minel imani illa bi juhudi ma adkhalahu fi." "Ve la yakhrucu'l abdu kul minel imani imandan." Yani kalbin tasdik etmesi, dilin ikrar etmesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak'tan neler bildirdiyse onları kabul etmek. Onları on, onlara teslim olmak. Ve la 'abdu el iman. Kul imandan çıkmaz. Ancak nasıl çıkar? İlla bi cuhudi bi juhudi bi inkari. İlla bi inkari ma adkhalahu adkhalahu. Admirerci ila men adkhalahu el mi? demi fihi fi şeyin fil imani yani demek ki kişi imandan ancak nasıl çıkar bi juhudi ma ad yani adkhala'l abde kulu imana sokan şeyi inkar ederek neyle girmişti işte İslam'ın esaslarını kabul ederek kelime-i tevhid ile Girmişti, zarruat-ı diniyeyi kabul ederek girmişti, namazın farz olduğunu, orucun farz olduğunu, bütün bunlar istidlale ihtiyaç olmadan her Müslümanın kolayca öğrenebileceği hakikatlerdi. Bunları inkar ediyorsa o zaman İslam'dan çıkar. اَلْظِدَّانْ la يَشْتَمِعًا İki zıt olan şey bir arada olmaz. اَلْظِدَّانْ la يَشْتَمِعًا İçtima etmez yani. İmanla küfür birbirinin zıddıdır. O halde onlar aynı yürekte olmaz diyor ya ön Sür çıkar gayri gönülden ta tecelli kılaha konmaz padişah saraya hane mamur olmadan. Yani dolayısıyla kalbi küfürden temizlemeden tahliye yapmadan oraya iman gelmez kardeşim. Peki ve'l imanu huvel ikraru bi'l lisan ve't tasdiku bi'l İman el ikraru bi'l lisan. Bu imam Tahavinin görüşü demiştik. Ebu Hanifeden ne geliyor? Başka Hanefilerde kim söylüyordu bunu? Bezdevî ile Şemsül Eyyime söylüyordu. El imanu huvel ikraru bi'l lisan. Lisanla ikrar ve't tasdiku bi'l janan. Kalple tasdik etmek. Fakat burada rüknü asli hangisi? Kalbin tasdiki. Rüknü zaid hangisi? Dilin ikrarı. Neden dille ikrar ediyoruz? Müslümanlar arasında Müslüman muamelesi görebilme adına bunu yapıyoruz. Kalp bilmesi yetmez. Ne yapacak kalp? Tasdik edecek. Yani müşrikler, Yahudiler efendimiz Yahudiler Allah Resulü'n peygamber olduğunu biliyorlardı. Hangi ayet kelime bize haber veriyor? الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم <gülüyor> Çocuklarını bildiği gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu biliyorlardı. Yani biliyor bu kalp ama tasdik etmiyor. Yani tasdik etme ile bilme birbirinden farklı. Dolayısıyla el iman huvel iqraru bil lisan ve bil Yani çok böyle dili e, hafife almayın. Yani bu e, dilin tasdik etmesi de, yani bu ifade bir anlamda e, kabul edilmesi de gerekebilir. Yani bu alsak daha doğru görünüyor. Neden? Yani eğer bu adam Müslümansa, iman ettiğini söylemekten acizse ne işe yarar bu adam? Eğer özel bir görevi yoksa bunun, özel bir görevi yoksa, La ilahe illallah Muhammed Resulullah demiyorsa... Zaten Müslümanlar arasında Müslüman muamelesi görmez, göremez birisi değil mi? Göremez. Peki şimdi buradan imana devam edecek ama biz burada şunu söyleyelim. Semaratul İman diye bir başlık açın orada. İmanın semeresi nedir? İman etmek Müslümanı hayatına nasıl yansır? İmanla dünyanızda hayatınızda neler değişecek? Öncelikle... Allah Teala'ya temaratul iman. Efendim iman edince Allah Teala'ya teslim olunca ne olur? Ee, her yerde onu hatırlarız. Çarşıda, pazarda, işte, okulda, derste, ders anlatırken her yerde bir zikir hali var. Yani zikir sadece böyle kalbinizle Allahu Ekber demek değil. Yani gidiyorsun şimdi adamla bir anlaşma yapıyorsun. Diyor ki tamam şunu yaparım ama ne diyor sana Allah Kerim diyor. Yani Allah'ı zikir babında mı söylüyor? Yani sizi belki önemsemiyor. Hadi Allah Kerim diyor. Yani olur mu olmaz mı demek. Yani böyle bir zikir değil tabi. Zikir dilini söylediği zaman kalbiniz yerinde duramıyor yani. Öyle bir sarsıntı oluyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ Kalbi sarsılıyor adamın. Böyle bir hali, böyle bir duruşu var. Ve سَمِعُوا مَا اُنزِلِ اِلَى الْرَسُولِهِ تَرَا اَعْيُنَهُمْ تَف۪يذُوا مِنَ الدَّمْعِ مَا عَرَفُ مِنَ Gözünden yaşlar boşalıyor. Şimdi Araf suresinin 200'lerdeki ayetine bir gelin. Araf suresinde اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا hum مُبْصِرُونَ Efendim Allah Teala'yı zikreden bir adamı hayatında ihanetler olmaz. Çünkü sürekli onda bir hesap hali vardır. 201. ayet-i kerime 176. sahife. İnne laddī inat takaw ida məsəhum taifum şeytan muttaki olunca birisi yani muttaki demek şey Allah Teala onun zihninde, onun hatırında iman ettiği Allahla beraber ha şah damarından ona daha yakın İnne laddī inat buldunuz muttakiler ida məsəhum ida məsəhum taifum mina şeytan şeytandan onlara bir taif geldiğinde yani ne geldiğinde bir vesvese hali geldiğinde şeytan onları alacak şimdi, sarsacak. Ya bak diyor şu kadına, bu kıza bak, Allah seni burada görmez. Ya da şehvette öyle bir patlama hali var ki artık onu düşünemiyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ Şeytanın o taifeleri, taifleri, yani vesveseleri, saldırıları, şeytanın vuruşları böyle ona geldiğinde muttakiler. Onların hali nedir? Tezkeru yani tezkeru ey Allah Allah'ın azabını düşünürler. Yani evet orada o var. Ona baktığın zaman belki nefsin bir telesuzu var, bir şehvet hali var. Fakat tezkeru innalladīn attaqu ıda mesehum ta'ifu min ash-shaytani tezkeru Onlar nedirler? hemen o azabı görürler efendim sevabı görürler feizahum mufsirun feizahum efendim kendilerini toplarlar hemen onlarda bir basiret hali olur yani ekranınız var orada orada sevap var orada ikap var o ekrana bakıyorsunuz o ekran sizi hemen toparlıyor kardeşim iman işte böyle Allah Teala ile beraber olmak zikir yani Allah Kerim dediği gibi pazardaki adam böyle bir lisan ile değil de kalbiniz sürekli onunla beraber Cenab-ı Hak. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا taifun min مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَا اِذَا Toparlıyor sizi Allah Azze ve Celle'yi zikretmek, onu hatırlamak. Peki efendim yani imanın semeresi bu. Beynel بَيْنَ الْخَوْفِ وَالْرَجَاءُ Umutla e, umutsuzluk arasında oluyorsunuz. Yani fela ye emenu yani Allah'ın e, azabından mekrinden emin değilsiniz. Ama aynı zamanda innehu la ye esumir Bu umut korku o ayetleri orada okumuştum geçen derslerde. İnnehu la ruhilla khaufu ve tama yani umutla korku arasında yaşıyor müslüman İman, imanın neticesi yani umutla korku arasında hep şöyle diyorsunuz ya rabbi ahir ömre imanı taşımayı bana nasip eyle çünkü innemel a'malu bil amelleriniz son anınıza göre kıymetlendirilecek yani adam böyle Müslümandır ama son anda bir kadın çıkar, bir meyhanedir, paradır, faizdir, totodur, lotodur. Onlara dayanamaz, bakarsın ki adam her şeyi kaybetmiş, her şeyi kaybetti. Efendim diğer semaratul iman Allah'a tevekkül eder. Eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani semaratul iman ikincisi ise Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmek ya yani efendimiz eğer Allah Teala'ya tevekkül etmeseydi Mekke müşriklerine karşı yalnız başına o daveti yapabilir miydi? Durabilir miydi? Direnebilir miydi? İn kuntum amantum billahi fe alayhi Yani bununla alakalı çok ayet-kerimeler var. Allah'a dayanmak, insanlara değil de Allah'a dayanmak. Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak izhab ila firavna ya demiyor ki ya Rabbi olur mu yani? Tek başına Musa'yı Firavun gibi bir adama gönderiyorsun. Adam yok, komutan yok, asker yok, silah yok. Olur mu demiyor. İbrahim Aleyhisselam bu kadar putların karşısında yalnız başına ben durabilir miyim olur mu demiyor işte. İman size böyle bir tevekkül hali verecek. Sonra şükür hali verecek. Şükredeceksiniz. O nimetin sahibini düşüneceksiniz. Yani bunları veren odur diyeceksiniz. Yani şu toprağı yarması, oradan bu her bitkinin kendi tohumundan kendine uygun şekilde bize bitkileri, meyveleri vermesi ona şükredeceksiniz. E sabredeceksiniz. Veleneziyennelledine sabaru veleneziyennelledine sabaru acrahum bi ahseni ma kanu ya'malun. Ve le nezzenellezine saberu ecruhum biahseni ma kanu yaamelu Nerede bu ayet kerime Hafızlar Nahl suresinde Hı Hafız kaç tane hafızımız var? Hafızlar Evet Allah Teala sayılarınızı artırsın inşallah. Efendim e, 278. sayfa 96. ayet kelime. Ma'indakum yenfado ve ma'indal Allah ibad. Wala buldunuz. Ma'indakum yenfado ve ma'indal Allah ibad. Wala nazi annaladin sabr <gülüyor> o ajrhami ahsen ma kano yamalun. وَلَنَزِّيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُ O sabredenleri ecrahum. Onlara ecirlerini vereceğiz, mükafatlarını vereceğiz onlara. Yaptıklarını en güzelleriyle onları mükafatlandıracağız diyor Cenab-ı Hak. Peki şimdi efendim, tabi imanın neticelerine bir de bu sabır, belaya sabır, günaha girmemeye sabır, ibadete sabır. Bir diğeri ise imanın semerelerinden birisi nedir? Allah Teala'ya kayıtsız şartsız teslim olmak el inkiyat yani Cenab-ı Hakk'a el inkiyadu billah Allah Teala'ya teslim oluyorsun. O kadar ki fela ve rabbike la yu'minuna hatta yuhkimuka fima şecra bainhum summa la yecidu fi enfusihim haracan mimma kadeyte ve Nisa suresini açıyorsunuz. Yani imanın neticelerinden birisi de teslimiyet. Ne kadar teslim oluyoruz? Eğer teslimiyet problemi yaşıyorsak o zaman oradaki imanda arıza var kardeşim. Neyle başlıyor ayet-i kerime? Neyle? Yeminle başlıyor. Fele Rabbike oradaki la zaidedir. Fele Rabbike la yu'minun Efendim 65. ayet-i kerime 88. sayfa. 88. sayfa 65. ayet-i kerime. İmanın e, bizi Cenab-ı Hakk'a, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kayıtsız şartsız teslimiyete götürmesi. Fe la rabbike la zaide dedi. E, yani ve rabbike vav kasem yemin vav. Rabbine yemin olsun ki la yu'minun la yu'minun. Yeminin cevabıdır. La yu'minûne müslüman olamazlar. Allah'a yemin olsun ki onlar müslüman olamazlar. Kim ya Rabbi? Hatta yuhakkimûke fîmâ şacera beynuhum. Fîmâ şacera şacera. İhtalade, karıştı. Aralarındaki o karışan meseleden problemde, yani aralarındaki ağaca neden şacere denir? Dalları birbirine karıştığından dolayı fi maşer'a beynehum ihtilaf ettikleri aralarındaki o konuda hatta yuhakkimuke seni hakem yapana kadar ihtilaf ettikleri konuda seni hakem yapana kadar thumma la yecidu fi enfusihim haracan harac zorluk la yecidu fi enfusihim İşlerinde bir daralma bulmuyorlar. Ya peygamberin hükmü bu asra uymuyor işte. Bu zamana gibi bir yıkılma, savrulma halleri yok onların. Neden? Mimma kadayite. Mimma kadayite senin hükmünden dolayı onların yüreklerinde bir daralma yok. Ha? ve rabbike. Eğer Rabbimin hükmüne, Efendimiz Aleyhisselam'ın hükmüne teslim olurken, Adamın bir zorlanma hali varsa imanda problem var. İman semeratul iman. Bunu Rabbim emretti diyorsun. Resulullah emretti diyorsun. Kaysız şarsız ona teslim oluyorsun. Kaysız şarsız teslim olmak. Yani buradan gideceksiniz Allah'ın izniyle. Rabbim hepinize ders halkaları nasip etsin. Yani o noktada çok bunu iyi yapacak kardeşlerim var. Ama içinizde yine daveti çok iyi yapacaklar var. Buraya geldiniz, evinizi, yerinizi, yurdunuzu bıraktınız. Bu İslam adına sizin muhabbetinizi gösterir. Yani kim var diye seslenince biz buradayız dediniz. Onun için buradasınız. Yani sağa sola bakmadınız. Bir makam, rütbe içinde bunu yapmadınız. Yani her Müslüman elhamdülillah bizim üstü zannımız vardır. Not için yapmadınız. Vesaire için yapmadınız. Gideceksiniz gittiğiniz yerde ders halkalarınız olacak. 15-20 tane talebe gelecek, oturacaklar. Onlarla okuyacaksınız inşallah. Emsile bina maksut. Buralar zordurlar, sarf nahib zordur. Sonra bunlar tad alacaklar. Peki bunlarda bırakan olacaktır. Yani şimdi bir talebeyle bir yere kadar geldiniz. Emsile okuttunuz, bina okuttunuz, izze okuttunuz işte nahibden, avamil bir gibi, Curcani, Ecrimi vesaire okuttunuz bunları. Adam tam böyle bir noktaya geliyordunuz, itimat ettiğiniz bir öğrenciydi, bırakıp gitti. Ne yapacaksınız? Yani ulemaya bakacaksınız. Onları neler bırakıp gittiler? Efendimiz bırakmadılar mı? Allah Resulü Aleyhisselam Uhud'a giderken 300 kişi ayrılıyor, dönüyorlar. Yani neden bunlar var? Neden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın irşadında bir aziyet mi vardı? Ondan daha etkili, daha müessir kalbe gidecek şekilde anlatabilen birisi mi vardı elbette yok peki onlar oldular ki hem Cenab-ı Hak bize şunu gösteriyor İnsanların kumaşları farklı yani birisi sizi bir yerde bırakırsa bir talebe şu kadar ona emeğiniz oldu ayrılıp gittiyse eğer bunu Allah rızası için yaptıysanız ondan bir şey beklemiyorsanız o zaman yıkılmayacaksınız <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselam'ın yıkılmadığı gibi yani Uhud'da onlar ayrılıp gittiler. Efendimiz yoluna devam etti. İman bu. İman size Allah'a teslimiyeti. Sadece ona tevekkül etmeyi, sabretmeyi, bela ve kahır cümleleri kurmamayı telkin eder. Onlarla teselli bulursunuz. Yani şuna bakacaksınız. Yani diyeceksiniz ki ben bu talebeye zamanımı verdim, vaktimi verdim, şunu verdim, bunu verdim. Karşılığında dünyalık bir şey talep etmedim. Ama burada belki Allah ısmarladık demeden bile çekip giderse, ayrılırsa ders halkanızda yıkılmayacaksınız. Çünkü bu ayet seni teselli edecek. İnsan Rabbine karşı nankörse sana karşı nankör olmaz mı kardeşim? Bana karşı, ona karşı nankör olmaz mı? Ya yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bir kumandan, kendi zaviyesinden değerlendirecek ama bir alim, bir mürşid, bir mürebbi kendi zaviyesinden değerlendirecek. Yani gidiyor adam artık diyor ki ben bunu kabul etmiyorum, edemiyorum. Nasad'la alakalı bir takım şeyleri söyleyeceksiniz ama <gülüyor> yani yine böyle kahır cümleleri kurmayacaksınız. Evet kahır öfkeniz olabilir olacaktır tabii insansınız ama onları yutacaksınız. Fe ma rahmetin min Allahi lin talahum ve lev kunta fazzan ghalizal lan fazzu min hawlik Yani efendimüzelî salatu vesselam oradaki ma da zaide Yani Allah'ın rahmetiyle sen muvaffak oldun Fe ma rahmetin min Allahi lin Yani onlar çölden geliyorlar Efendimizi çekiyorlar ganimet ver diyorlar işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ağaca gidiyor, oraya giriyor. Babanın malı mı diyor, neden bana bu kadar verdin? bu hadisi bunlar. Yani Allah Resul bunları duyuyor sahabe olacaklardan. Tabi onlar bilmiyorlar. Bilseler böyle derler mi? Yani hasta, akıl hastası doktorun elini dişliyor. Bilse, yani bu adam beni kurtarmaya çalışıyor. Yapar mı? Yapmaz. Öfkeniz olur. İnsan kafasıyla fare kafasını birbirinden ayıran, Öfkedir diyor Üstad Necip Fazıl. Öfkeniz olacak. Ama baktınız ki bu kumaş üzerine nakış kabul etmiyor. Gidiyor. Gidiyorsa kahır cümleleriyle gönderme onu. Yani yine sen kendi içine dön. Öfkeyi, nefreti dışarıya kusma. Hele sınıfın içinde hiç onu taşıma. Taşıma ki orada masum insanlar var. Hakikaten Allah rızası için orada duranlar var. Fakat ortam gerildiği zaman onlar da rahatsız olurlar. Onlar sizin rahatsız olmanızdan rahatsız olurlar. Yani o adamdan ifadelerin ona gitmesinden değil de yani işin bu noktaya gelmesinden rahatsız olurlar. Dolayısıyla bu teslimiyet sizi bu noktaya götürecek. Yani diyeceksiniz ki yani ben bu adama 15 tane talebe onunla başladınız. E kendi namıma bunları çağırmadım buraya. Kendi adıma da ben bunlara şunları yap da dememiştim. Allah rızası için çağırdım. Ben bu kadar yapabildim ya Rabbi. Ben seferdeyim, zafer senden. Ben okulda sınavım bıraktım. Dersim bıraktım, işim bıraktım. Mütealal ediyorum, müzakere ediyorum. Olmadı arayacaksınız burada hocalarınızı. Ama buna rağmen ayrılanlar, gidenler olacak. Her derse başlarken şöyle başlayacaksınız. Yani 20 talebe var. Buradan 20'sini çıkarayım. Ama esasında beş çıkarabilir miyim diye. Çünkü bu ilim zordur. Herkes buna muhatap olamaz. Özellikle başı daha zordur. Yani kimisi makama gider, kimi mevkiye gider, kimi rütbeye gider, kimi öğretmenliğe gider. Bizde de olur. Yani beşinci sınıfta ben dedim arkadaşlara, beşe geçenlere bu sene. Ya kardeşim bak öğretmen olacak varsa... Bu onlarla son dersimiz olsun. Buyursun gitsin. Bak dört yıllık burada bir hukukumuz var. Yani eğer öğretmenlik size daha cazip oluyorsa biz İFAM'da hoca olanlar dışarıda bir öğretmen hangi haklara sahipse maddi anlamda o haklar İFAM'da onlara sahiptir. Ama bu ilim ayrı bir şeydir. Yani adama bir tarafta dünyayı verirler ilmi bırakıp gitmez yani buradaki elhamdülillah hocalarımız öyledir bu kardeşlerim. Yani bunların 19-20 saat her gün ilimle meşguliyetleri var. Ya okuyorlardır, ya okutuyorlardır. Çünkü burası böyle başlamıştır, böyle devam edecek. İnşallah Rabbim derdi ekmek olanları aramıza katmasın ki biz de zayıf iradeli adamlarız. Olur ki onlardan etkileniriz de yıkılırız. Hep böyle dua edin Ya Rabbi. Derdi ekmek olan, derdi dünya olan, Derdi makam olanları aramıza katma ki biz bu halkamız küçük kalsın ama sonuna kadar bu halkanın bu halini taşıyabilelim. Yani bu ümmetin kirlenmeyen belli noktaları olsun ki ilim aşkı olanlar, ilim muhabbeti olanlar adres yer aradıkları zaman onların gidebileceği yerler olsun, halkalar olsun, sığınaklar olsun onu koymayın kalbinize. Yani Allah Teala sizi dünyada aç bırakmaz. Yani bir gün olur ki ayağınıza gelir o sizin arayıp da bulamadıklarınız. ararken zelil olduklarınız zelil olursunuz. Ararken zelil olursunuz. Çünkü hani diyor ya, "Lates el beni Adem şey en selillah azza ve cel". İnsanlardan bir şey isteme. Eğer insanlardan istersen insanlar sana öfke duyarlar. Babandan bile para sürekli istediğin zaman soruyor sana. "Neden bu kadar istiyorsun?" diye. Ama Allah ondan istemeyince kızıyor. Buna rağmen insanlar Rablerinden değil de insanlardan yani bir yere gelecek, bir makama, bir mevkiye yükselmek istiyor. Ona gidip yalvarıyor, buna gidip yalvarıyor. Yani yıkılıyor, izzetini, itibarını kaybediyor. Onun için yani böyle bir yola girdiniz, böyle bir yolda yürüyorsunuz şimdi. Rabbime karşı hep samimi olun, hep niyetinizi her sabah tasih edin. Ve deyin ki ya Rabbi dünyalık hiçbir talebim yok. Olmasın ya bu ümmetin bin tane adamının dünyalık on bin tane adamının dünyalık hiçbir talebi olmasın. Dünyalık talebin olduğu yere Allah'ın rahmeti gelmiyor. Ama bütün buna rağmen sizin o halkanızdan bu tür taleplerle gelenler olacak, ayrılanlar olacak. Yani bir yıl uğraşacaksınız onlarla bir yıl sonunda bırakıp gidenler olur olacaktır. Uhud'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeye bizim bedenlerimizin gökten gelen vahşi hayvanlar tarafından parçalandığını görseniz bile yerinizden ayrılmayın demişti onlara. cebeli Rumat'a koyarken ama 12 kişi kaldı. Uhud'un birinci faslını Müslümanlar kazanınca ganime ganime dediler yerlerinden ayrıldılar ve sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmeti de çekildi. Yani azlar çoklara galip olabilir. Az olursunuz ama rahmeti ilahiye nail olursunuz, muhatap olursunuz. Yani gidene yıkılmayın. Yıkılmayacaksınız Allah'ın izniyle. Yani eğer o hatta size Allah sımarladık demeden gitse bile yıkılmayın. Sadece şuna üzülün. Bir insan yıkıldı diye üzülün. Yani bir adam yani böyle yapabiliyorsa onun adına üzülün yoksa ona üzülmeyin ona üzülmeyin. Ya yani öyle birisi hani Hazreti Ali Efendimiz diyor ya, eşkiyaya ilim vermeyin. Verirseniz kötü niyetli adama ilim vermek, eşkiyaya ilim silah vermekten daha tehlikeli diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Çünkü eşkiyaya silah verirseniz 10 kişi öldürür. Ama bir adam derdi dünya, derdi para, derdi makam, derdi rütbe Böyle birisi belam olur kardeşim. Her dönemin iktidarına fetva verir. Onların yanlışlarının yüzlerine karşı söyleyemez. Ve bu adamda ilim de varsa ilmiyle insanları ifsad eder. Bugün birilerinin yaptığı gibi. Dolayısıyla kötü niyetli bir adam eğer ona ilim verdiyseniz onları yüzleri binleri ifsad eder bozar. Siz de bunun ifsadından sorumlu mesul olursunuz. Az olmaktan korkmayın. Yani 30 kişiyle başladınız 5 kişiye düştünüz. Eğer 5 kişiyle yola devam ediyorsanız korkmayın ondan. Belki de Allah Teala büyük nailiyetleri, büyük fetihleri azların içinden çıkaracak. Şu şeye gelin hele bir. Yani bu iman azlarla bizi sınav, sınav yapacak. Hem tefsir dersimiz de olsun orası. Azlarla alakalı neresi? Bakara suresinde nereyi okumamız lazım? Felem mafasale bil junudı qale inna Allaha Böyle teselli olmak istiyorsanız bu sayfayı okuyun böyle yorulduğum zaman böyle yorulduğunuzda birisi sizi yorduğu zaman yani güvendiğiniz itimat ettiğiniz bir adam yorduğu zaman sizi gelin burayı okuyun 41. sayfa Bakara suresinin 249. ayet-i kerimesi Şimdi Talut Cağlud'a karşı savaşmaya gidiyor. Cenab-ı Hak onlara o nehrin suyunu almayacaksınız, içmeyeceksiniz. Sadece ne kadar? Bir avuç. Yani ne demek istiyor? Derdiniz yemek olmasın diyor. Ben derdi yemek olanlara fetih vermem buyuruyor. İzâ câ'e nasrullâhi vel feth. Ne zaman fetih geliyor? 19 yıl sabrediyor sahabe. Ta Hudeybiye'ye kadar. Yani bunlar o nehri geçecekler, o nehri geçerken e, bir avuç su alacaklar, bir avuç su, fazlası yok, bir avuç su. Geliyorlar oraya kadar, diyorlar ki Talut'a dayanamayız diyorlar, olur mu yani su içmeden Calut'un ordusuna karşı savaşılır mı? Onların tevekkülü yok, yani semeratul iman yok burada bak. Tevekkül olacak, sabır olacak, şükür olacak, ittiba olacak tövbe olacak, istiğfar olacak ki bu adam hayatında imanı göresin. Hani kalbini yarıp da imana bakamıyorsun. Yani kırılıyor muyuz? Yoksa istikamet halinde kalabiliyor muyuz? El karar ba'de ikrar var mı? Felem mafasele Talut bil junud. Talut ordusuyla beraber ayrıldığında kale inna Allaha muftelikum bi nehar. Kale men kale Talut aleyhisselam. Kâle innallâhe muftelîkum bi Asabına dedi ki ordusuna Allah sizi bu nehirle imtihan ediyor. Femen şeribe minhu fe Ondan içen benden değil. Yani Allah dünyalıkla bizi sınıyor. Eğer dünyalığa meylederseniz Cenab-ı Hakk'ın burada yardım olmayacak, nailiyet olmayacak. İçmeyin bundan. فَاِنَّهُ مِنِّ اِلَّا مَنِ اِغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ Sadece eliyle bir avuç alırsa o kadar müstesna. فَشَرِبُوا مِنْهُ اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ Azı hariç hepsi içtiler o sudan. Olmaz dediler ya böyle bir hesap olur mu? Nehri karşıya geçiyoruz. Karşıda calut var. Dünyanın belki en güçlü ordularından birisi. Sen diyorsun ki bize su da içmeyin. Zaten azız. Zaten silahımız yetersiz. Bir de bu kadar bir suyla iş, içtiğimiz halde onun karşısına çıkalım. فَلَمَّا جَاوَزَهُوا هُوَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا تَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُود۪ي Ne dediler? Karşıya geçince. Efendim dediler, bizim Calut'la ve ordusuyla savaşacak gücümüz yok. Kim diyor? Su içenle, su içenler. Halbuki onlar neden su içmişlerdi? Daha kuvvetli olmak için. Adam emperyalizmin, küresel gücün yanında yer alıyor. Neden? E, daha güçlü onlar diyor, onlarla beraber gidelim. Ya. Bak Allah bunları neden bize indiriyor kardeşim? Ne diyor sana? Eğer güçlünün yanında yer alırsan, derdin ekmek olursa, derdin su olursa, benim yardımımı orada göremezsin. Şöyle riyazet halin olacak. Aç kalacaksın, susuz kalacaksın. İşte o zaman Allah'ın yardımının az bir toplulukla, susuz, aç bir toplulukla büyük orduları nasıl devirdiğini dünyaya göstereceksin işte. Onu göstereceksin. Onun için böyle ders halkasında beş kişi kaldın. Ya beş tane alim olsa bir şehirde. Öyle bir şehir düşünün. Beş talebe az mı ya? Bir tane Bir tane talebe olsun. Hadi yerimizin hepsi gitti, bir tane kaldı. Siz de o bir kişiyle meşgul oluyorsunuz. O bir kişi Ömer Nasuh bilmen olsa, Ali Haydar Efendi olsa, Bedüzzaman olsa, Süleyman Efendi olsa, Efendim Esad Erbil'i olsa. Yani şu olsa bu olsa yani. O bir kişi bak kaç kişiye ulaşabilir. O bir kişiyi küçük görmeyin. O bir kişi belki Allah Teala o bir kişiyi yetiştirmek için sizi dünyaya göndermiştir. O halkayı o bir kişiyle kurmak için. Yani 19 kişi gittiği zaman yıkılmayacaksın. Taludun yıkılmadığı gibi. Kaç kişi kaldılar? 300 küsür kişi. 300 küsür. Kallediine yazınıne ennahum mula kullahi kem min fiate kâliyle galbet fiate kethire bi izni Allah. Wallahu magh sabri. Onlar yani e, düşmanla karşılaştıkları zaman ne diyorlar? Kesin bir iman üzere. Nice azlar var ki çoklara galip oldular. Allah'ın yardımıyla, e, Allah'ın izniyle bunu yaptılar. Şimdi o rahmeti bekliyorlar. فَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ فَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ Yani خَرَجُوا لِكِتَالِهِمْ Savaş için Calut'un ordusunun karşısına çıktıkları zaman. Talut'un o 300 küsür kişide oluşan su iç azıcık su içen, aç kalan, susuz kalan o bir avuç Müslüman. Onlar çıktılar. Ne diyorlar? Kalu Rabbena efriğ aleynâ sabran ve sett akdamena ve alal kavmil kâfî. Önce ne diyorlar? Önce yardım et demiyorlar. Önce efriğ aleyna sabran. Ne demek? Sabır boşalt ya Rabbi az yetmez. 300 kişiyiz biz. Biz senden önce yardım değil, gökten melek değil. Biz senden zaten şahadeti istiyoruz. Ama 300 kişiyle bu kadar büyük bir ordunun karşısında duramayız. İnsanız. Oklar üzerimize geldiğinde arkadaşlarımız yerde parçalanırken belki hadi sen dön ya da teslim ol diye insan oluşumuz, bu irade zafiyetimiz devreye girer de Belki kırılabiliriz. Bunun için aç semanın kapılarını yüreklerimize sabır boşalt Ya Rabbi. Sabır boşalt ki ayaklarımızı kaymasın burada duralım. Bak bura çok mühim. Burada durmak. 28 Şubatlarda durabilmek. İman bu. Allah'a teslim olabilmek. Her yerde hak ve hakikati söyleyebilmek. Rabbena kalu rabbena efrig aleyna sabran. Sabrı yağdır semadan, boşalt semadan, damla damla yetmez. Çünkü biz çok azız ya Rabbi. Vase bit ak ayaklarımızı da burada sabit kıl, burada bize şahadet gelsin. Vansunalıl kavmil kafirin, kafirlere karşı bize nusreteyle. Fhezemuhum <gülüyor> bi izni Allahı vakatele Dawudu jalute. F Hezemuhum bi izin <gülüyor> Allah'ın izniyle o sabır isteyen imanlı 300 küsür kişi kocaman bir orduyu yere serdiler. Davut Aleyhisselam, Caoleti öldürdü ve devam ediyor hadise. Yani bunlar hikaye değil tabii. Allah Teala bunları kitabında neden bizi anlatıyor? İşte böyle bir imana, böyle bir teslimiyete sahip olacaksın. Yoksa Akai kitabında el imanu hu al ikraru bil lisan Va tasdikü bil cenan ne demek kardeşim? Neyi ikrar ediyorsun? Semeratul iman ne? Bu iman seni nereden alıp nereye taşıyacak? Son imanın semeresiyle alakalı şunu söyleyelim. İman bizde bir istiğfar hali, tevbe hali onu getiriyor, bunu oluşturuyor. Yani sürekli Cenab-ı Hakk'a yöneliyorsunuz. Umutsuzluk yok. Yani arıyor işte bak Öyle, öyle, öyle mesajlar geliyor ki elhamdülillah bu sohbet dinleyip de dönen çok kardeşlerimiz oluyor. Ve bunlar İslam'ın kıymetini de biliyorlar. Bir Amerikalı vardı, Naem Abdülveli diye ben epey İslam ilimler okutmuştum. Şimdi derdi ki hocam bu sizinkiler annesinden babasından İslam'ı görüp öğrendiğinden dolayı kıymet bilmiyor. Hakikaten öyleyiz değil mi? Yani askere gidince ben caminin ne kadar önemli olduğunu anladım. Bir ay sonra bir camiye girdiğimde elhamdülillah namazlarımı hep kıldım da. Yani karın üstünde, yağmurda, çamurda elhamdülillah. Ee, ama e, camiye girince o zaman cami ne büyük bir devlet. Şu ezan Muhammedi'yi okurken dinleyin. Allah bizi onu dinlemekte mahrum etmesin. Yani dışarıya gidince işte gidiyorsunuz ülkelere. Orada Ezan-ı Muhammedi'yi arıyorsunuz. E o zaman anlıyor insan Ezan-ı Muhammedi'yi dinlemek ne büyük bir devlet. Bunlara şükredin ki Rabbim bizi bunlardan mahrum etmesin. Bu okuduğunuz kitaplara, bu alimlere, bu kitaplara şükredin, bu alimlere dua edin ki bu nimete karşı vazifemizi yapalım. Allah Teala bizi bunlardan mahrum etmesin kardeşim. Ne büyük bir nimet. Bundan büyük nimet var mı ya? Ya bir yerde Allah muhafaza papaz olsaydık, dinsiz olsaydık, Allah'ın dinine karşı mücadele eder olsaydık ne olurdu halimiz? Yani Rabbim bizi bu yola, bu davaya, imana, irfana hizmetkar kıldı. Hiç bundan büyük şerefi yok. Allah için söylüyorum size. Yaşadığı müddetçe de göreceksiniz. Bana yeryüzünde en büyük makamları teklif etseler, Rabbimi şahit tutarak söylüyorum. İçimde zerre kadar muhabbet yok. Allah'a yemin olsun ki bak bugünkü halimle söylüyorum, kabul etmem. Rabbime sözüm var elhamdülillah. Çocukken böyle tabii ki yani yetiştiğimiz ortamlar farklıydılar. Ama elhamdülillah şu dersleri okutmaktan başka Rabbimden istediğim hiçbir şey yok. Tabii ki bunlar okutacak kadar bir sehat. Sehatimiz olsun. E, elhamdülillah iffetimiz, izzetimiz tabi onları muhafaza. Öyle diye Rabbimize dua ederiz. E, onun dışında başka hiçbir talep olmasın kardeşim. Az ol ya. Yani göreceksiniz ki hayattan zevk alacaksınız. Ademuhu ada, vücuduh hesab, para dediğin olmaması azab. Biraz olsun. Yetecek kadar. O kadar bulursunuz bu yolda. Elhamdülillah. Arabanız Olur. Yani onları alırsınız bu yolda. Ama onun dışında olursa hep varlığıyla azap çekeceksiniz. Nasıl? Hesap edeceksiniz. O daireyi mi alsam, bu daireyi mi alsam? O arsayı mı alsam, bu arsayı mı alsam? Oturacaksın, aklında bunlar. İşte kim bununla meşgul oluyorsa Allah buna nasip etmiyor. Peki, istiğfar olacak. Ee, dedik, 266. sayfa, 366. sayfa 70. ayet-i kerime Furkan suresi. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi: İllâ men tâbe ve âmana ve amile sâliha fa ulâike yubeddilullahu Yani öyle bir Allah'a inanıyorsunuz ki şimdi siz oradan geldiniz. Yani siz derken muhatap kitleniz meyhaneden geliyor, kumarhaneden geliyor. Ya da kötü yollardan tevbe etmiş geliyor. Kur'an-ı Kerim ne diyor ona? İlla men teb. Bulduk. Efendim 366. sayfa ayet-i kerime 70. Sayfanın yukarıdan 3. ayet-i kerime. İlla men tebe ve amene ve amila salihah fa ulaike yubeddilullahu seyyatihim hasenat ve kana Allahu gafurur rahim. Bulamadık mı? Eki şimdi illamen tabe tövbe etti Allah'a yöneldi ve amene iman etti ama bu kadarla yetinmeyecek tabii. Yani o kötülükleri yapanlar, wa amila salih, ameli salih yapıyor. Fa ulaike yubeddilullahü seyyiatim hasenat. Allah onların ne kadar seyyiatı varsa onlarda hasenata çeviriyor. Yani içinizde böyle terbiye yapın. O tebeğe yaptığınız günahlara bedel ameller yapın. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor işte. Allah onların günahlarını affetme şöyle dursun, eğer kul hakkı değilse onların seyi amellerini de hasenata çevirecek. Bir bakkalda borcunuz var, markette gidiyorsunuz, yazdırıyorsunuz. Sonra para buldunuz. Ödüyorsunuz, adam siliyor. Ödüyorsunuz, siliyor. Yani tövbe ediyorsunuz, Cenab-ı Hak amel defterinden siliyor. Ediyorsunuz, siliyor. Fakat zengin bir adam sizi de görüyor, talebesiniz, okuyorsunuz. Çalışıyorsunuz, birkaç kuruş. Getiriyorsunuz, borcunuzu veriyorsunuz, ekmek paranızı. Hem de okuyorsunuz, gidiyorsunuz adama borcunuzu ödemeye. Defterden bir miktar sildireceksiniz. Adam sizin halinizi görmüş. Diyor ki, efendim... Ben senin borcun tamamını sildim. Bir de talebe olduğunuzdan dolayı size e, sadakatinizden, vefanızdan dolayı zekatından 100 lirada para veriyor. Yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki sanki, yani e, tabii ki teşbih e, hata olmaz, o söylüyoruz. E, velillahil الْمَثَلُ الْاَحْلَىٰ Diyerek söylüyoruz. E, efendim Cenab-ı Hak sizin samimiyetinizi Tövbedeki hulusu, niyetinizi, kalbinizi görünce ne kadar günahınız var onları siliyor da nasıl siliyor? Onların tamamını bir emirle, bir talimatla sevaba döndürüyor. Ne kadar günah var o günahın tamamı sevaba dönüyor. Eğer tövbe sağlam olursa şimdi elhamdülillah böyle tövbe edenler var. Gelen mailden alıyorum elhamdülillah. Böyle tevbe edenler var. Onun için gurbete düşenler dönünce İslam'ın kıymetini daha iyi anlıyorlar. Allah Teala bize öyle bir iman, ihsan buyursun ki temeresi böyle bir tevbe olsun işte. Öyle bir tevbe edelim ki o tevbeyle Cenab-ı Hak ne kadar günah varsa onlara af şöyle dursun tamamını hasenata tebdil eylesin. Ve iman, öyle bir şey Dedik, buradan devam edelim şey değil. İman, öyle bir şey değil. İman, öyle